ve selamü ala Resulullah Arkadaşlar bu çok önemli bir sorudur. Yani dersimizle tam ilgili bir sorudur. O da nedir? Mitingler. Şimdi bu tağutları kim dövürdü? Bu mitingler de Şimdi soruyuları. Bu mitingler olur mu olmaz mı? caiz mı? caiz değil. Önce miting nedir? Miting mazlum hakkını talep ediyor.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 allah Teala ne diyor? La yuhibbullahal cehre bis min minel qavli illa men zaleme ve kânallahu semî'en helîm'en. Nisa 148. su. Allah-u Teala su kötülüğü cehretmekte. Eşkele vurmağı şey yapmaz. Ne zaman ister bunu? Ne zaman kabul eder bunu? Ne zaman sen zulme oranlığında? Yani bir mazlum Ayet zaten ayetin sebebi de budur. Bir mazlum bir mazlum zulme uğrayan insan gelir bağırır, çağırır benim hakkımı istiyorum diye. Bunu da hakkı var. İşte hadiste geçiyor. Bir arabi geliyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şeyinden çekiyor. Elbisesinden. Nedir?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 Sonra emr bil ma'ruf ve ne'e al munkar var. Munkara emredip, e, munkartan neyredip, eyliğe emretmek. Bu nedir? Bu vaciptir. Müminler, ayette geçtireceği gibi, müminler ve mümineler birbirlerine destek olurlar bundan. E, bir tane, bir yerde zulüm var ise hafıb, emr bil ma'ruf ve ne'e an munkar İster gizli yaparsın, ister eşkar yaparsın. Bunun yerine göre bunun davatı davet, var, fıkhı var, ona göre karar verirsin. Bu da bir delil. Sonra bu türlü meselelerde dolayı emil bil ma'ruftur, ve ennehi al Bu türlü meselelerden dolayı şey nedir? E, bu mitingler, alimler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 Hazret Hamza bir grubu tuttu. Hazret İmer bir grup Resulullah'ta aralarında. Çıktılar bağırdılar. Mecce'de. Bilirsiniz bunu. Bağırdılar. Bu nedir? Bir türlü mitingdir işte. Ondan sonra Ebu Leheb'i getirdi. Hanımı ateş yaktı önlerinde. yere indi. Sonra Resulullah'a orada şey yaptılar. Baskı verdiler. Hazret Hamza geldi İslam'ı. Ee, şey yaptı orada. Bunlar nedir hepsi? Bu da bir nevi mitingtir. Sonra şeyde cüz göstermek. Kafire. Savaşta. Hayır. Ee, Hudeybiye'de. Resulullah dedi çıkartın umuzlarınızı. Ha? Umuzlarınızı çıkartın. İhram girmişler ya. Görüşler sizin böyle ondan önce dördüler. Müslümanlar zayıf düşmüşler Medine'de. Yemekleri yok, itme, havaları düşmemiş ona.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 dinlemiyor. Takmışlar arkalarına almışlar şeyi avamı. Yürümüşler. Şeyin, e, halifenin yende patişahın, yende yöneticinin neyine? Sarayına yürümüşler. Açın tarihi okuyun. Ezibnü Abdisselam yürümüş. Birçok sahaba çıkmış. Hazret Maviye girmişler. apaçu Eşker, inkar etmişler. Bu var tarihte. Bunu yani İbni Kesil'in ve nihayesini okuyun. Bu mitinglerle ilgili yani de İbni Cevzi'nin şeyini okuyun. Bu mitinglerle ilgili çok enteresan şeyler bulursunuz. Ya yani bu ben aklım almıyorum. Bunu e, yasaklayan, e, nasıl yasaklamış bilmiyorum ben ama. E, ama bu çok açıktır. Bir de bunu fıkhi meselelerinden alsam. Şimdi Vesilenin maksat hükmü var. Bir vesile nedir? Eğer senin niyetin doğruysa hedefin de, vesilen de doğru olur. Niyetin kötüysa vesilen de kötü olur. Bu da bir delildir. Bizim hedefimiz nedir mitinglerde diyor. Hedefimiz kötüyü Kaldırma. kaldırmaktır. E, bu nedir? Meşru'tür. Bir de bir kısmın diyor ki mesela delil yoktur bunda Resulullah yapmamış. Aslında gaye var. El aslı fil aşıği bah. Her şeyde aslında Resulullah'ın süstuğu bütün şeyler iba mubahtır. İlla ki delilcesin onu ne getsin. Ya Rasulullah yapmamış ama yasaklamamıştı. Tabi değil mi? Bu mubahtır, asıldır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 Resulullah birinci cuma namazında azar vermemişti. Ama Hazret Osman radıyallahu anh onu koydu ve Bu o bugüne kadar devam ediyor. 80 tane kırbaç içki içene Resulullah vurmamıştı. Ama Hazret Ömer yaptı bugüne kadar devam ediyor. Mahfuz ona yoktu Resulullah zamanında. Ama Hazret Ali zamanında oldu. Kur'an toplanmamıştı Resulullah zamanında. Hazret sahabe zamanında oldu. Vesaire. Bütün şeyler. Camilerde hanımlar için özel yer yok okuyordur. Yani bu önünü atsam bunun meselenin bir sürü meseleler var. Bunlar hepsi nedir? Ee, şeydir. Bir de var Teşabbuh bil acim. Nedir? Başka şeylere benzemek. Bizde başka ümmetlere benzemek, gayrimuslime benzemek haramdır.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 Eyi şeyi dinine uydur kullan. Devamın divanlar yok uydur, askerin adı yazılır. Mahzubi alayim, wa al-dalim. Kime duala diyoruz? Hristiyan Yahudlara şey, wa la ghair al Yahuttur. Dalil hani Beyram namazı nedir? Mitingtir. Taravih namazı nedir? Hep bir ay. Cuma namazı bunlar hepsi mitingtir. Eğer bir şey مَا لَا يَتِمِّ الْوَاجِبِ بِهِ فَوَا bir kaydedir. Eğer bir şey o şeyden ol, olmazsa illa o şeyden olursa o şey vacib olur. Biz mesela bu münkeri değişemiyoruz illa miting de miting o zaman vacip olur. Mesela e, vesaire. Bunun dolayı çok şey var. Yani mitingle ilgili çok şeyler var. Ama biz bizim, şimdi biz bildik miting cahizdir. Hiçbir mahsuru yoktur. Kafirin adetidir, madetidir. Bunu bence geçersiz bir şeydir. Ama mesele burada değil. Mesele bunun fıkhı etmesindedir bizim ümmet hala hakkıyla meseleleri fıkh etmeye soyunmuyorlar neden çünkü bizim arkadaşlar ben duyuyorum internette sorular geliyor hocam mitingler haramdır işte filan İbn-i demiş Fawzan demiş bugün de müftüdür miting haramdır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 Şimdi bu alimlerimiz niye fetva verilir dediler mitingler olmaz. Çünkü dünyada tek devlet var şeriatla hükmediyor o da Suudi Arabistan'dır. Ha ne kadar hükmediyor? su ayrı mesele, tartışılır. Ne kadar zalim insanlar? O ayrı meseledir. Onu biz burada savunmasını yapmıyoruz. Olar ayrı meseledir. Ama nedir? Ana çizgisiyle şeriatı hükmediyor.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 Şer'i hüküm yapmıyorlar. İnsanların koyduğu yasalarla hüküm ediyorlar. Bütün İslam alemin. istisnasız. Suud hariç istisnasız. Tabi Suud'da o da tartışılan bir meseledir. Ne kadar hüküm ediyorlar, nedir ne değil anlatabildim mi? Ama onlara bir şey diyemezsin. Ana çizgisiyle şeriatı hüküm ediyorlar. Evet orada alimler görmüş şeyler. bu ayaklanma caiz değil, uyacağız alimlere. Ama alim, bizim arkadaşlarımızın hatası nerededir? Bak, Türkiye'de değil sadece. Bütün İslam aleminde bu fitne yayıldı. Alimler yanlış diyorlar bunu. Oradaki fetvayı getirip buraya yaymaktır. Bu yanlıştır. Bu elbise değil, 58 sekiz beden. Burada giriyordu, orada giriyordu. Hayır. Fetva mekanına zamana göre daha değişilir. Bu tağutları miting değişirirse, düşürürse miting yapmak vaciptir. Çünkü elimizde ne var mitingden başka? Silahımız yok. Gücümüz yok. Ne yapıyoruz? Kalkıyoruz, miting yapıyoruz sadece. Misir'de ne oldu? Adamlar çıktılar, meydanda toplandılar. Bugünlendeki, yeryüzündeki en güçlü tahut on günde çöktü. Bunun neresi haram? Bunu kim anlatır bize haram olduğunu? Ya ben anladım bu ümmete kim anlatır bunu? Ya biz ayağımızın altına bakıp dört kişiyi çiftva veriyoruz. Oraya bir şey olur mu ya? Bak alimlerimizi ben saygıyla anıyorum. Alimlerimiz büyüklerimizdir. O da onların da fetvaları suyutta ihtiyadi bir meseledir. Olması olmaz değil ki. Bu kıyas incer etmek değil ki. Anlatabildim mi? Olması olmaz değil ki. Bu nedir? Bu sadece. İştihadi meseledir. Böyle görmüşler. Bu şeriten değil, ümmetin icmağının değil. Miting etmek iştihadi bir meseledir. Şimdi selefi sen selefiysen miting, mitingi yambıdı, diyesin miting caiz değil, yan budur sen selefi değilsin. Böyle şey saçmalık olur mu ya? Bunu hiçbir akli selim zerrece bir, bir tutam aklı olsa böyle bir şey söylemez. Ve hiçbir alim de bunu söylememiştir. Sonra ne diyorlar? İşte mitingler fitneye yol açar. Ya ne fitneyi olaçıyor miting? Fitneyi kaldırıyor. Aksine. Aferin. Abdülkadir. Fitneyi kaldırıyor. Fitneyi kaldırıyor. Bu, ya Allah aşkına bir bakalım. Bir bakalım bu işte biz ümmetin tarihini anlattık dersin öncesinde. Ha? En büyük fitne nedir? şeriat yer üzerinden kaldır. insanları halalı haram, haramı halal, fazileti rezilet, rezileti fazilet etmektir. Tevhidi şirk, şirki tevhid etmektir. Bundan daha öteye fitine mi var? He? Bu büyüç fitneye kaldırmayalım? Vallahi bu miting yapmak eğer o büyüç fitneyi kaldırırsa Misir gibi bir yerde bence vaciptir. Katılmıyor mabel altındadır. Ve Mısır'daki kardeşlerimiz, Selefi kardeşlerimiz ilk önce bir adım attılar, dört adım yer attılar. Bir kısmı. Ama bizim diğer kardeşlerimiz, ufku geniş olanlar ilk, ilk kutbayı veren bizim Şeyh Muhammed Yüsri'dir. En büyük Selefi alimlerinden birisidir. Bizim Rabita'da da üyedir. Yüksek konsey üyesidir. Çıktı 25 şeyden önce, 25 beş yanayirden önce bağırdı dedi bu mitinge gitmek vaciptir. Ve bil sonradan bütün Selefiler davut düştükten sonra hepsi evet dediler biz hata yaptığımız mitinge gitmek doğruymuş. Anladın mi? Hiç kimse miting, caiz değil diyemez. Bu mitingler yerine göre evet haram olur, yerine göre caiz olur. Bu yerine göre değişir. İlla her yerde ben diyorum kakın miting yapın. Hayır. Belki bugün Türkçe de Türkçede ile yapsak caiz değil yerin. Anlatabildim mi? Fetva yerine, makarına, zamanla göre değişilir. Nasıl heccet ikameti yerine göre, zamanla göre değişiliyor? Bir tane Türkçe ile Dedesinden atasından bu şirki din sayıyor. Ben gelip hemen sen müşriksin, kafirsin diyebilir miyim? Diyemem. Hüccet evet. ikamet edeceğim, yavaş yavaş geleceğim, engeller kalksın. Ama bir dene bir ülkede yaşıyorsa, Suudi Arabistan gibi bir yerde yaşıyorsa, orada tevhidi çocukluktan veriyorlar. O işlese orada, o şiddeti gösterebilirim onu. Bak aynı şiddeti burada göstermiyorum, orada gösterebilirim. Miting de öyledir. Miting yerine göre caizdir, yerine göre caiz değil, yerine göre mustaaptır. Yerine göre fetva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 28 Şubat'ta imam hatipler kapanırken ne oldu? Müslümanların sesi çıktı mı? Kimsenin sesi çıkmadı. Güç, sultan gücü böyledir. E şimdi bir dikte güç de var. Suudi Arabistan'da da var. Bir otorite baskı var alimlerin üzerine. Ha alimler halal haram yapmıyorlar. Ama maslahat gereği bazen esneklik gösteriyorlar. Onlar haklı mılar? Evet haklıdırlar. Bazen diyorlar öyle yapmıyorum daha büyük fitneye sevap açmayalım. Anlatabildim mi? Biz gelip olanın o fıkıhlarını burada oturtmak yanlıştır. O ülkeye göre fıkıh verilmiştir. Ben Şeyh İbn-i el altında 15 sene telebelik yaptım. Ben görmüşüm aynen fetvayı değişik değişik yerde vermiştir. Biri ben. Bir gün geldim 1991'de ilk hocayı tanıdım. Buraya da gittim yanına. Kendi namazından sonra ders oldu. Çıktım dedim hocam Sordum. Direkt yolda camiden çıkarken dedim hocam zekat parasından davata masraf yapabilir miyiz? Şimdi zekatın parası 8 yere gidiyor. Bir nedir? Fî sebîlillâh. Böyle baktım ona hayır dedi olmaz. İbn-i Allah rahmet eylesin. 6 sene sonra onuyla tanıştım. Yakından tanıdı beni. Davacı olduğumu bildi, ilim talebesi mi olduğumu bildi, yanında tanıdı beni. Sonra Türk olduğumu bildi, davet yapıyorum bildi. Haşir neşir olduk oldu onunla. Özel sohbetlerde, evinde çok derslerine katıldım. Tanıdı bir gün dedim hocam işte da şey zekat parasından biz davet yapabilir miyiz? Olur dedi Abdullah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 İbn-i İsemin vermiş, Favzan verir, Bimbaz verir. İşte sonra bazı meseleler var. Bizim hocalarımız Suud'da değil ki he, masumdular her şeyi bilirler, hata da yapabilirler. Ben ilk tanıştığım Binbaz hocamla Allah rahmet eylesin 1980'deydir. Hatta 79'daydır Nurun Aledderb diye bir programı vardır radyoda. Günde soru cevap program vardır. Her alim yarım saat soru cevaplı so cevap verirler. Orada beş sene, altı sene ben bunu her gün dinlerdim, bir gün bile gitmezdim ben En enteresan benim garibime gelen Irak'ta olduğunda 1980'den 85'e kadar bir gün bile kaçırmadım onu. En garibime gelen binbaz hocaya soruyorlar mesela, bir tane soruyor talakla ilgili. İşte böyle oldum. Hoca diyor talak fatwa ile verilmez. Kadının önüne gideceksin, anlatacaksın, iki tarafı dinleyecek, böyle verecek.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 Sonra ben hocaya sordum. Telebes olduktan sonra, oturduktan sonra, beni tanıdıktan sonra, 1992'de hocanın ilk tanıştığım evinde yemekte, öğüne yemeğinde. Ondan sonra yani çok tanıdı beni. Ee, çok samimiyetimiz vardı hocayla. Allah rahmet eylesin. Bizi inşallah bu bütün Müslümanları onlardan beraber cennette toplasın. Bir gün sordum hocam dedim hep siz böyle dersiniz şeyler.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 Şirki tevhid meseleleri değil bu. Anlatabildim mi? Yerine göre, zamanına, mekanına göre değişilir. Onun için bu konuda dikkat etmemiz lazım. Her ağzı olan konuşabilir. Ama doğru için konuşur? Alimler konuşur. Olmaz olur. Bunu kim yapar? Her çeşit yapabilir. Ama yüksatı için verir? Alim, öyle mu verir. Onun için sufyan Sövri diyor ki, Şiddeti olmaz, olur, bir şey de olmaz. Bunu kim yapabilir? Ne her çeşit şey yapabilir. Ama ruhsat sana kim verir? Bu olur, bu olmaz, bu ruhsattır. Bunu ancak alim bilir Bunu alim anlar. Ondan dolayı arkadaşlar bu konulara dikkat edelim. Bu konuları da çıkartıp insanlara fitne olmayalım. Çıkartanlara da buradan sesleniyorum. İnsanlara fitne olmayalım. Çünkü fıkh lazım. Sonra bize güleller. Şimdi gülmüyorlar. Bak şimdi bizi kimse kalanmıyor. Siz zannetmeyin dört tane beş tane siteniz var. Dört beş ders yapıyorsunuz. Sitelerde yayılıyor. İşte bizi dinliyorlar. Kimse diye yapmıyor bize. Hayır. Kimse diye yapmıyor size. Çünkü siz itibara alınmıyorsunuz bu Türkiye'de. Nedir? Çok azınlık. Azınlık da değiliz bile. Adımız bile yok.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 Abu Hanife taklidinden kurtarıyorlar, binbaz taklidine çor düşüyorlar. Ya e bunu demek senin için anlamı gelir, seni pilini bitirsin. Hemen seni bitirdi bu ülkede. Biz ne Abu Hanife'nin çor çorna ederiz, ne Şafii'yi çor çorna ederiz, ne onların çizgilerinden çıkarız. Anlatabildim mi? Biz alimlerimizin, ama alimlerimizin, alimlerimizin olan çizgilerine oluyoruz Bu çok önemlidir. Ben Ebu Hanife'nin kitabını açıp okuyarak bu Hanife'ye uyamam. Alim mi evet. ne diyecek bu, bu söz budur, budur, budur? Ne zaman ben de alim olsam o zaman kendim fikir çıkartabilirim. Ama bizim arkadaşlar maalesef ki kitap okuyorlar, zannediyorlar ilimdir bu. İlim böyle olmaz. Delil de nedir? Delil işte ortada Miting caiz değil demesi kolaydır. Ama ilmi meseleyi atsam bu hiç imkanı olmayan bir şeydir. Yani buna bize, inanç ki bize. Yani bir fıkıhçıya git, sana bir günde mitin caiz değil güler ya. Sen ne yapıyorsun diyor. Gülerler i̇şte e tabi gülerler. Evet. Velhamdülillah Rabbil Alemin.